Bismillah, la ma asmihi şey'un fil arzi ve la fis semâ. Ve Değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin son ayetlerinde kalmış idik, son ayetlerin maline temas ederek Bakarı suresine geçeceğiz. Geçen dersimizde Fatiha suresinin e, tevhid ilkesini vurgulayan ve bu konuda dikkatimizi celbeden "İya kana muduva, İya kane ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz" manasındaki ayetiyle ilgili e, bir açıklamamız, bir sohbetimiz olmuş idi. Ardından, Diğer ayet-i kerimeler kalmış idi. Onlara kısa bir şekilde temas ettikten sonra bugün nasip olursa Bakara suresinin ilk ayetlerine başlayacağız. Onlarla ilgili Yüce Rabbimiz bizlere neler söylüyor onları anladığımız kadarıyla aktarmaya çalışacağız. İnşallah Rabbimiz bu ilim halkımızı mübarek eylesin. Niyetlerimizi salih eylesin, amellerimizi salih eylesin, amellerimizi makbul eylesin ee, ve ahirette bu amellerle sevinenlerden bizleri eylesin. Yüce Rabbimiz bu halkamızda hazır bulunan e, bu halkamızı gerek şimdi gerekse daha sonra kayıttan dinlemek suretiyle halkamıza katılan, katılacak olan, istifade eden, dua eden kardeşlerimizden razı olsun. Hem dünyada hem ahirette kendilerini bahtiyar eylesin. Hücre Rabbimiz bu nacizane amellerle razı olduğu kulların zümresine Bizleri de ilhak eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Fatiha suresinin 6. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz Teala 6. ayet-i kerimede اعوذ بالله mineşşeytanirracim اهدن الصراط المستقيم Bir Dua var. Rabbimiz kullarının diliyle bir e, duada bulunuyor. Yani kullarının nasıl dua etmesi gerektiğini burada özet olarak bildirmiş oluyor. Fatiha suresine baktığımız zaman zaten surenin birçok ayet-i kerimesi kulların Allah'a yalvarmasıyla ilgilidir. Bu ayet-i kerimede ee, Yüce Rabbimiz tevhid ilkesini bildirmiş olduğu İyyâ kenâbudu ve İyyâ kenesta'in ayetinden sonra ee, tevhid ilkesinin zapt edilmesi, tevhid ilkesinin yaşanabilmesi, anlaşılabilmesi ve o ilkede insanın sebat bulabilmesi için Muhakkak Rabbimizin yardım etmesi gerektiğini vurguluyor. O yüzden ey kulum şöyle dua et, şöyle yalvar, şöyle yakar. Beni yardımına davet et, çağır. Bu konuda ben sana yardım edeyim. Dercesine Ey Allah'ım doğru olan yola bizi ilet. Bize doğru yol ile hidayette bulun manasında bir yalvarışı, yakarışı kendisi kullarına öğretmiş oluyor. Ve burada ancak Allah'a kulluk etmenin ve ancak Allah'tan yardım dileme konusunda şirkten uzak tevhidi bir anlayışa bir fehme ee, insanın ulaşabilmesi için muhakkak, kat'i surette, e, bu zor yolda, bu ulvi gayede, bu herkesin ulaşamayacağı, her baba yiğidin karı olmayan, bu tevhidi ilkede sebat bulabilmek için Rabbim, Rabbimizin Allah'ın kuluna destek vermesi gerektiğini vurguluyor ve ve diyor ki İhdina's sıratal müstakim. Ey Rabbimiz bize doğru yolu göster. Bize bizi doğru yola ulaştır. Ve bu hidayetin bu yol gösterişin bu yardımın sürekli olsun. Çünkü bu yardım kesilirse Bizler bu ilkeden çarşma konusunda bir acziyete düşebiliriz. Bu bu şekilde anlamak lazım ee, bu yalvarışı. Bu ya, doğru yol ki nasıl bir yol? Onun şimdi e, sıfatını, özelliğini Yüce, Yüce Rabbimiz e, beyan ediyor. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Öyle bir yol ki senin Nimet verdiğin insanların yoluna bizi ilet. Allah'ın nimet verdiği yani cennetini nasip ettiği, dünyada ve ahirette izzetli, şerefli kıldığı, onurlu kıldığı, bahtiyar kıldığı, mutlu kıldığı, şaki kılmadığı, umutsuz kılmadığı, daima mutlu ve umutlu kıldığı hem dünyada hem ahirette en güzel nimetlerle, Kendilerini mükafatlandırdığı insanlar nasıl bir yola iletilmiş ise, nasıl bir yolda bu makama ulaşmışlar ise, hangi anlayışlarla, hangi tevhidi inançla, hangi ihlaslı amellerle buraya ulaşmışlarsa Rabbim bizi sen Oraya ulaştır. Rabbim sen bizi o tevhidi ilkelere ulaştır ve bizi o noktada sabit kıl ee, diye duamız devam ediyor. Sıratallezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddalilin. Evet. Şimdi... Evet, bir saniye arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir, bir kardeşimiz dinlemek istiyor. O da Skype'i aracılığıyla dinlemek istiyor. Ee, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum şu anda. Az böyle birkaç saniyenizi alacağım. Kendisi bizi... Evet. Şu anda bağlandık kendisine. İnşallah o da ist istifade eder inşallah. Hoş geldiniz kardeşim diyorum kendisine. Ve devam ediyoruz. Ee, dersimiz devam ediyor arkadaşlar. Değerli kardeşlerim. Evet, aleyhim öyle bir yol ki senin nimet verdiğin cennetini bahşettiğin yol insanların yoluna bizi ilet ya Rabbi diye dua etmemizi Rabbimiz öğütlüyor. Mağdubi aleyhim kendilerine kızmış olduğun insanların yoluna değil. Mağdubi aleyhim kendilerine kızanlar Allahu Teala için kızar. Yani burada kızanlar kimler? Kim kızıyor? Allah'ın kızma sıfatı var mı? Evet, Yüce Rabbimiz gazaba geliyor. Gazaba gelir. Yüce Rabbimiz e, inatla şirk bataklığında kalan, inatla küfür bataklığında kalan, inatla isyan bataklığında kalan kullarına sitem eder, kızar. Üzülür onların bu, bu haline. Hayıflanır. Ve bazen öfkelenir. Bazen azabı daha dünyadayken onlara tattırır. Bazen azaplarını erteler. Şimdi e, burada bu ayet-i Allah'ın gazaba geleceği e, ve kullarının isyanı karşısında şirki bir takım anlayışları karşısında ee, ve bu konuda inatla bu durumlarını sürdürme, sürdürmeleri karşısında kazaba geleceğini de bu ayet-i kerimede anlamış oluyoruz. Ola <gülüyor> dâlin, dalalete düşenlerin yoluna değil, nimet, verdirdiğin, nimet verdiğin insanların yoluna bizi ilet, dalalete düşen, sapıtan insanların yolundan bizi koru. Ya Rabbi diye duamızı bitiriyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim bu Fatiha suresinin bu güzel duaları Yüce Rabbimizin hoşnut olduğu, razı olduğu dualardır, yalvarışlardır, yakarışlardır. Kula yakışan yalvarmaktır. Kula yakışan acziyeti itiraftır Kula yakışan ee, yüceler yücesi, kralların kralı, e, malik-i mülk, mülkün maliki olan, e, maliki yevm din, din gününün sahibi olan, rahman ve rahim olan, Allah'a sığınmaktır. Kulluğun en güzel göstergesi de sığınmaktadır. Ee, sığınmak, e, sığınma meselesindedir. Bizler Allah'a sığınmalıyız. Allah'ın gazabından, Allah'ın azabından yine Allah'a sığınma dışında başka bir yolumuz yok değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bu duaları ihlasla eden ve bu duaların e, dualarının icabet gördüğü kulların zümresinde olmayı bizlere ve sizlere, bütün müminlere salih müminlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bu e, Fatiha suresinde açıklamış olduğu hidayet yolunda olmayı, açıklamış olduğu tevhid yolunda olmayı bizlere, sizlere ve bütün müminlere nasip eylesin ve bu yoldan bir lahza, bir an dahi bizleri ayırmasın. Geçiyoruz Bakara suresine inşallah. Bakara suresi tabi ilmi bir e, bilgiler vermeyeceğim size bugün çünkü daha önce İbn Kesir tefsirinden Allah kentsen rahmet eylesin. Ee, sizlere İbn Kesirin e, Allah rahmet eylesin. Konuyla ilgili ayetleri, ayetle ilgili ayetleri, ayetle ilgili hadisleri serdetmek suretiyle e, tefsirini yapıyorduk. Bugün onu yapmadık çünkü apar topar geldik. Bu konu konuyla ilgili bir hazırlığımız olmadı. Ancak. Anladığımız kadarıyla kısa özet bir açıklamasını yapacağız. Ardından soru-cevap varsa onları almaya çalışacağız inşallah o teala. Değerli kardeşlerim, Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'de en uzun suredir. Bakara suresinde tabii ki baktığımız zaman yine tevhid ilkeleri var, daha çok ibadet ağırlıklı, özellikle baktığımız zaman Oruç, işte zekat, borçlanma, borç garz-ı hasen gibi bir takım muamelatta, ibadetlerde, muamelatta karşımıza çıkan ana meselelerle ilgili Yüce Rabbimizin açıklamaları, Yüce Rabbimizin bu konuyla ilgili emir, nehi ve tavsiyelerini görmek mümkün. Önemli bir sure ve manasıyla birlikte okuyup anlamamız gereken bir sure. İnşallah sonraki derslerimizde İbn-i Kesir'in sureyle ilgili, ayetlerle ilgili getirmiş olduğu açıklamaları, getirmiş olduğu, serdetmiş olduğu hadisleri inşallah sizlere aktarmayı düşünüyorum. Ancak bugün daha hızlı bir şekilde e, maal türünden bir açıklama yapmak suretiyle dersimizi sonlandıracağız. İnşallah. Elif-la-mim Elif-la-mim, ha-mim la, elif, la, ha, elif, la ra gibi e, Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında olan bu harflere hurufu u mukatta yani e, sıra takibi olmayan tek tek harf manasına gelen huruf mukatta diyoruz. E, kesik harfler manasında huruf-u mukatta'a diyoruz. huruf mukatta'nın mukatta'a'nın manası var mıdır yok mudur konusundaki soruya en güzel cevap, ölemanın, cumhurun e, tercih ettiği cevap şudur. Huruf-u mukatta ayetlerin, e, surelerin başında dinleyicilerin dikkatini celbetmek için Yüce Rabbimizin bir girizgah olarak, bir başlangıç olarak zikretmiş olduğu harflerdir diyor Cumhur. Ve bunlarda bir mana gizli değildir diyor. Ancak bazı müfessirler huruf ı da manası olabileceğini söylemişler ve bazıları da hurf-ı ile ilgili bazı açıklamalar getirmişlerdir. Ancak bu açıklamalar tamamen Yorumdan ibarettir değerli kardeşlerim. İşin aslına baktığımızda gerçekten de Arap e, kültüründe Arap şairleri bir pazarda, bir panayırda, e, bir e, işte mihricanda e, şiirlerini okurken veya hikmetli sözler söylemeye başlamadan önce e, bu harfleri söylüyorlardı, e, dikkat çekmek için. Bu harfleri söylüyorlardı, buna benzer e, söylemler içerisinde oluyorlardı, dikkat çekmek için. Oradaki insanlar, ha burada biri bir şey söyleyecek değerli bir şey söyleyecek. Acaba ne söyleyecek diye, e, o insanlar e, merak etsinler diye böyle bir adet, bir alışkanlık, bir kültür vardı. Kur'an-ı Kerim bu kültürü devam ettirdi. Arapların yabancı olmadığı bir kültür bu. Kulakların dikkatini çekmek için bu girizyaklar, surelerin başında olmuştur. Her surenin başında yoktur. Bazı surelerin başında vardır. Müfessirlerin tercih etmiş olduğu konuyla ilgili açıklamalar bunlardan ibaretti. Tabii daha geniş bilgi almak isteyenler, tefsir usulüyle ilgili kitaplarda daha geniş açıklamalar bulabilirler. Biz şimdilik bunlarla yetinelim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte bu kitap ki لَا رَيْبَ ف۪يهِ Onda herhangi bir şüphe yoktur. İşte bu kitap ki onda herhangi bir şüphe yoktur. Onun doğruluğunda naklinde İçermiş olduğu hikmetlerde, içermiş olduğu emirlerde, nehilerde hiçbir şüphe yoktur, hiçbir eksiklik yoktur, hiçbir e, yanlışlık yoktur, hiçbir tereddüt içermez ve tartışmaya da açık değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır, Allah'ın emirleridir. Asla üstünlük kabul etmeyen ve en üstün mahiyette bulunan emirlerdir, nehirlerdir. Yüce yaratıcının sözleridir, istekleridir, emirleridir, nehirleridir. Bunda herhangi bir şüphe yoktur. Naklinde herhangi bir şüphe yoktur. Ee, Hudellilmuttakîm sakınmak isteyen Allah'a asi olmaktan sakınan yüce yaratıcısına karşı gelmekten sakınan onu üzmekten sakınan ona ters düşmekten sakınan insanlar için cehennem ateşinden sakınan cezadan sakınan dalalete düşmekten sakınan insanlar için bir yol göstericidir, bir rehberdir, bir kılavuzdur. Doğru yolu gösteren bir kılavuzdur. Bu ikinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz kısaca bunları söylüyor. Ama, لَا رَيْبْتَ durmuş olsak, fihi هُدَا لِلْمُتَّقِينَ desek de, mana değişiyor mu? E, değişmiyor. Oradan da devam etmiş olsak o şekilde almış olsak onda sakınmak isteyen Allah'tan Allah'ın azabından onun emirleri dışına çıkmaktan sakınmak isteyenler için bir yol göstericilik vardır. Bir rehberlik vardır. Bir kılavuzluk vardır. Bir hidayet vardır diye manasını vermemiz mümkündür. Üçüncü ayet kelimi baktığımız zaman: "Alâzîn yuâminûn bil-ıghyip, ve yuqîmûn ıssalâte, vâmîmmâ O sakınmak isteyenlerin özelliklerini söylüyor. Muttaki kulların özelliklerini söylüyor. O muttaki kullar ki, o sakınan kullar ki, o Allah'ın emirlerine ters düşmekten. Onun ilkelerine ters düşmekten, ona karşı gelmekten, ona ortak koşmaktan, ona asi olmaktan korkan, bu konuda kendisini koruyan ve sakınan insanlar için Yüce Rabbimiz diyor ki, o insanlar şu özelliklere sahiptir. İlk özellikleri neymiş? اَلَّذ۪ينَ يُؤْم۪ينُونَ بِالْغَيْبِ o insanlar, o sakınan insanlar öncelikle kayba iman ederler. Öncelikle kayba iman ederler. Kayıp olan nedir? Kayıp olan insanların gözle göremediği ama beyinleriyle, akıllarıyla idrak ettiği Allah'tır. Yine kayıp olan Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Peygamber vasıtasıyla Cibril aracılığıyla bizlere ulaştırılmasının doğruluğu bizim için bir kayıptır. Sonraki ümmetler için özellikle bir kayıptır. Bunu bizzat gözleriyle müşahede eden cibriliği emini bizzat aralarında otururken bulan sahabe e, ki bu olmuştur. Onlar için bu belki kayıp değil. Görüyorlardı. Peygamberi görüyorlardı. Onun mucizelerini bir, bir, efendim, görüyorlardı, vahyin inişine şahit oluyorlardı. Cibril'in gelişine de şahit oldukları zamanlar vardı. Ancak sonraki müminler ne peygamberimizi gördüler, ne Cibril'i gördüler, ne vahyin inişine şahitlik ettiler. Dolayısıyla geçmiş dönemde meydana gelen bu olayla sonraki ümmetler için kayıptır. Kayıpte meydana gelen olaylardır. Dolayısıyla e, bu olaylar e, müminin kayba inanmasıdır. Ve kayba inanan mümin gerçekten muttaki olmanın, muttaki olmak isteyen, sakınmak isteyen müminlerin en büyük özelliğidir. Onlar için bu bir şereftir. Çünkü... E, İnsan gözüyle gördüğü zaman, bizzat idrak ettiği zaman, yani zaten inanmamak gibi bir lüksü yok. Ama bunlar olmadan, bunlar olmadan, gözle görülmeden, ee, efendim doğruyu duyunca, hikmeti duyunca, ona tabi olma, doğruyu hissetme, yanlıştan doğruyu aray, e, ayıklayıp ona tabi olma. Bir hünerdir. Bu bir özellik, büyük bir özelliktir bu. Bu aklın o insanda var olduğunu gösterir. Hem de olgun hem de güzel bir akılın, katıksız bir aklın o insanda var olduğunu gösterir. Çünkü ahireti için tedbir almayan insanlar aklı kısa insanlardır. Düşünceleri e, kasık ve mideden öte geçemeyen, e, ancak gördüğüne inanan, ancak yediğine şükreden, ancak peşin bir takım nimetler peşinde koşan, bunun ötesinde sonrayı düşünmeyen, ölümü düşünmeyen, ölümle ötesini düşünmeyen e, insan, aklı kısa insandır. Aklı vardır ama onu kullan, kullanmayan insandır. Aklını e, sonra ne olacak sorularına cevap verecek şekilde kullanmayan insanlardır. Belki profesör olabilir. Belki çok iyi bir cerrah da olabilir. Çok güzel ameliyatlar yapabilir. Çok güzel yazılar yazabilir. Çok güzel edebiyat ürünleri ortaya çıkartabilir. Çok güzel romanlar, çok güzel şiirler, çok güzel makaller çok güzel kompozisyonlar kompozisyon yazabilir vesaire. Ancak bu insan bütün bunları yapmakla birlikte eğer nereden geldiğini, niçin geldiğini, nereye gideceğini ve neyle karşılaşacağını bilmiyor ise bu sorular her an fıtri yapı itibariyle beyninde canlanmasına rağmen bu sorulara cevap bulmak için uğraşmıyor. Bu sorulara cevap vermekten kaçıyor. Ne zaman bu sorular gelse aklına başka bir eğlenceye dalıp, kendisini başka şeylerle meşgul edip bu soruya sorulara cevap ver vermekten kaçınıyor ve kendisini uyuşturuyorsa, kendisini oyun ve eğlenceye daldırıyor ve bu soruların Hakiki cevaplarını bulmaktan e, uzaklaşıyorsa gerçeklerle yüzleşmiyor demektir. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor demektir. Önünde uçurum olduğu halde hala gaza yüklenen bir şoföre benzer ki hele bir uçurum gelsin ondan sonra düşünürüz ne olacağını mantığıyla hareket eden o şoför uçurum geldiğinde frenleri kendisine e, fayda vermeyecek, uçurumdan aşağı yuvarlanacaktır. E, dolayısıyla böyle bir şoföre biz ne deriz? Ya kendisine uyardığımız halde, uçurum var önünde dediğimiz halde, gaza yüklendi, yol burada bitiyor demiş olmamıza rağmen, o bunu düşünmek istemedi, bunu algılamak istemedi, hala gaza yüklendi ve en sonunda uçtu gitti, bu insanın aklı yokmuş maalesef deriz ahiretin düşünmeyen insan da hakeza bu uyarılara rağmen yol levhalarında yolun e, bittiği bu belli noktadan sonra uçurum başladığı, uçurumun başladığını gösteren levhalara rağmen bunu aldırmayıp kaza basan bu şoför nasıl akılsızsa nasıl aklını kullanmadıysa ahireti için yatırım yapmayan insan da o derece akılsızdır. E şimdi e, ahirete inanmak da kayba inanmayı, inanmakla olur. Kayba inanan insan ise işte sakınan insandır. Sakınan. Ya yani bir insan şüphe duyabilir. Bazı şüpheler içerisinde olabilir. E, içinde vesveseler olabilir. İmana yönelik bir takım, tevhide yönelik bir takım vesveseler olabilir. Bunlar şeytandandır. E, bu... Aslında bu vesveselerin olması biraz da imanın kemalindendir. Çünkü peygamberimiz sahabe bir gün geliyor. Ya ey Allah'ın Resulü içimizden öyle şeyler geçiyor ki vallahi biz bunu açığa vursak. E, deriz, yani dersin ki bir mümin böyle yapmaz. Bir mümin böyle şeyler düşünmez e, diyebileceğimiz. Ve kendimize asla müminliğimize, müslümanlığımıza yakıştıramayacağımız vesveselere kapılıyoruz. Deliklerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bunu gerçekten buldunuz mu? diye onlara soru sorar. Onlar evet bulduk ya ey Allah'ın Resulü derler. Ee, Peygamberimiz de bu sizin imanınızdandır der. Cevap olarak. Şimdi demek ki e, buradan şu ortaya çıkıyor. Bir insan çok soru soruyorsa, bir insan e, inancına yönelik Öz eleştiriler, iç eleştiriler getirmek suretiyle şüphelerini tamir etme yoluna gidiyor ise işte o insan katıksız bir imana ulaşma yolunda mesafe alıyor demektir. İşte o insan içindeki şüpheleri tek tek, teker teker bertaraf etmek suretiyle onları tahlil etmek, incelemek, doğru cevapları... E, doğru yerlerden almak suretiyle o şüphelerini, o hastalıklarını e, tamir etme yoluna giden insan demektir. Ve bu tür insanlar öyle seviyeye gelirler ki e, artık hiçbir şüpheleri kalmaz, e, imanları katıksız, şüphesiz, olgun, e, kamil bir imana dönüşür. Ancak e, içinde bu tür vesveseler olduğu halde, bu vesveselerin önünü kapatıp hiçbir zaman cevap aramak istemeyen, ya bu boş boşver. aman cevap almaya da gerek yok. Köydeki nene gibi, dağdaki nene gibi, çoban gibi inanalım, inanalım, öyle gidelim anlayışı o insanda hakim olursa o insan hiçbir zaman o tahkiki imana ulaşamaz. Ve bu taklidi iman ile artık hayatına Son verecektir ki, taklidi e, imanın da ülemanın çoğuna göre makbul bir iman olduğu inancı, ehli sünnet inancı dahilindedir. E, ancak güzeli, ancak daha yücesi, daha büyüğü, tahkiki imandır ki, bu yani imanın tahlillere tabi tutularak, tahliller neticesinde ortaya çıkan, bir takım ilmiyi, akliyi, fıtriyi neticeler elde etmek suretiyle bu e, imanın insanda olgunlaşması manasına gelmektedir ki her mümin aslında imanın tahkikine yani incelenmiş e, harf harf, e, ilke ilke her satırı incelenmek suretiyle doğru kanaatlere inançlara, anlayışlara ulaşılmış imandır. Tahkiki iman. İşte bu imana ulaşmamız lazım. Peygamberimiz biraz önce e, anlatmış olduğum hadisi şerifte de e, insanları buna teşvik ediyor. Bu olsun sizde diyor. Yani bu olabilir. Bu e, olacak sizde. Bu olduktan sonra siz şüphelerinizi e, giderecek adımlar atacaksınız. İlim o şüphelerin ilacıdır, o şüpheleri giderecektir. E, ardından siz de imanınızı e, şüphelerden arındırmış olacaksınız. Evet, müminlerin, muttakilerin en büyük özelliği kayba iman etmeleridir. İkinci büyük özellikleri, Onlar namazı kılarlar. Namazı ikame ederler ve bunu toplu olarak yaparlar. Peki namazla sakınmanın ne bağlantısı var diye bir soru sorabiliriz. Evet cevabımız şöyle olacak değerli kardeşlerim. Namaz kişinin Rabbini bulmasıdır. Kimin önünde boyun bükeceğini bilmesidir. Kimin emrine amade olacağını bilmesidir. Kimin nehyinden sakınması gerektiğini bilmesidir. Kimin emirlerine amade olacağını bilen, kimin nehilerinden sakınacağını bilen insan, Kur'an'ı, İslam'ı bir kurt kurtarıcı, rehber olarak kabul edecek, görecek ve bu şekilde hidayete eren insanlar sınıfından olacaktır. Namaz bir kabuldür. Namaz Rabbin, Allah'ın Rabb olarak, ilah olarak görüldüğünün hem kalbi ifadesi hem de bedeni ifadesidir. O yüzden hem bedeniyle, hem kalbiyle namazdaki e, var olan yalvarışlarla, yakarışlarla, tesbihatla, kıy e, kıyamda insanın sükunet içerisinde, huzur içerisinde Rabbinin karşısında durmasıyla, daha sonra rüküye gidip e, Rabbinin karşısında eğilmek suretiyle, Saygı ifadesiyle, daha sonra secde etmek suretiyle, Rabbinin emirleri karşısında boynunun kıldan ince olduğunu vurgulamasıyla aslında tevhid gerçekleşiyor. Kişinin rehbe, Rabbinin bulduğu gösterilmiş oluyor. Namazın böyle bir e, görüntüsü var, böyle bir e, ifadesi var, böyle bir rolü var. O yüzden namaz dinin direğidir. O yüzden namaz neredeyse mümin olmayla eşdeğerdir. Namaz la ilahe illallah demektir. Allah'tan başka hak ilah yoktur demektir. Namaz kılmak demek değerli kardeşler. Kişinin hak olan Rabbini bulması ve kul olduğunu her vakit kılmış olduğu namazda hem kalbi hem dil açısından hem de beden dili açısından ifade etmiş olduğu çok önemli bir ibadettir. O yüzden... Muttaki kulların ikinci özelliği nedir? Değerli kardeşlerim, namazı kılmasıdır. Evet. Sesle sorun var mı arkadaşlar? Sesle sorun var mı bilmiyorum. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Ee, yine sakınmak isteyen, sakınan, Allah'ın azabından sakınan, ona ters düşmekten, asi olmaktan, isyankar olmaktan sakınan kulların üçüncü belirgin özelliği وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Onlara vermiş olduğumuz rızıklardan infak ederler. Bütün rızıkları Allah veriyor. Ama Allah için Allah'ın vermiş olduğu varlıklardan, mülklerden, Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan, Allah'ın infak edin dediği yollara, yönlere, kişilere infak etmek muttaki olmanın üçüncü Önemli özelliğidir. Bu, tabii ki zekatla olur, sadakayla olur, yardım etmeyle olur. Allah yolunda malı, canı infak etmeyle olur. Demek ki, üçüncü özellik de Allah'ın vermiş olduğu rızıklardan Allah yolunda harcamak. Allah yolunda infak etmek. Mümin fakirlere yardım etmek. Allah'ın verdiğinden yine Allah için vermek. Allah'ın verdiğinden yine Allah için vermek de önemli bir tevhidi içeriye sahip. Çünkü e, bir müminin Allah için Allah'ın vermiş olduğu maldan harcaması Kulluğun nişanesidir, kulluğun ifadesidir. Kulun e, göstermesi gereken e, mali fedakarlığın e, ifadesidir. Dolayısıyla vermiş olduğu sadakayla, zekatla kul burada e, ihlaslı bir şekilde Allah'a inandığını adeta Göstermiş oluyor. Çünkü e, samimi olarak inanmadığı bir varlık için alın terinden e, bir insan kolay kolay harcamaz. Ama samimi olarak, katıksız olarak iman etmiş olduğu bir Rabbi için canını da verir, malını da verir. Demek ki canından ve malından infak etmek müminin ama muttaki müminin üçüncü önemli özelliğidir. Devam ediyor. Bu özellikler bitmedi. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ O sakınan müminler ki sana indirilene iman ederler. Vahye iman ederler. Allah'tan gelene iman ederler. Tartışmadan doğruluğunu tartışma terbiyesizliğine düşmeden edepleriyle bütün ihlaslı duygularıyla sana gelen emirleri, nehileri anında kabul ederler. Bugün yapılan, yapılmış olduğu gibi emirlerin içi boşaltılmaz. Bugün nifak, münafıklık o kadar büyük derecelere ulaştı ki. Bakıyorsunuz, koskoca profesörler, ilahiyat profesörleri veya orada burada dini kurumlarda, müesseselerde görev almış veya almamış insanlar. Bakıyorsunuz, bu emirlerin orasından çekerek, burasından çekmek suretiyle emirleri, nehileri sulandırma ve içini boşaltma. Yoluna gidiyorlar. Bu emirleri yaşamak, yaşatmak, emretmek zor geldiğinde, insanlar kıvırtmak suretiyle aslında bu haram olmaması lazım yönünde bir yoruma gitmek suretiyle bir kurtuluş yolu, bir çıkış kapısı kendilerine aralıyorlar. Bugün araba almak için faizli kredi caizdir. Ev almak için faizli kredi almak caizdir. Efendim evlenmek için faizli kredi almak caizdir. Evin içini donatmak için faizli kredi almak caizdir. E i̇şte buna benzer bir takım şeyler yapmak için faizli kredi almak caizdir diyen binlerce, onlarca, yüzlerce profesörümüz bu dalalete düşmüştür. Müzik dinlemek helaldir diyenler efendim haramlık selamlığa gerek yok diyenler efendim kadın erkek kucaklaşabilir, tokalaşabilir nikah düşse de düşmese de ne fark eder, ne olmuş gibi ne var yani bunlar insani durumlardır illaki kötü düşmeye ne gerek var efendim insanın aklına e, musafaha da kadın erkeğin tokalaşmasında kötü şeyler mi gelirmiş ne münasebet efendim de Peygamberimizin yapmadığı, Yüce Rabbimizin direk veya dolaylı olarak men ettiği şeyleri bugün caiz görmek suretiyle bu insanlar ne yapmış oluyorlar? Değerli kardeşler, Allah'ın indirmiş olduğuna katıksız bir şekilde, tartışmasız bir şekilde iman etme özelliğini kaybetmiş oluyorlar. İçki yasaklandığında Medine sokakları, yani şaraplar sel götürdü, değil mi? Örtü ayeti geldiğinde mümin kadınlar örtündüler. Adeta karga gibi, hani Medine sokakları adeta hani kargalar konmuş gibi. Oldu, diyor. Gelin hadislerde o görüntüler öyle. E, faiz yasaklandığında birden faiz yasaklanıyor ve insanlar faizleri terk ediyorlar. Biz neyiz ya? Biz neden böyleyiz? Biz yani bugün insan yani araba almak istediğinde faiz alabiliyorsa, ev almak istediğinde faiz alabiliyorsa, evlenmek istediğinde faiz alabiliyor ise vesaire vesaire faiz caiz olmuş demektir bir insan herhalde yani tatil etmek için faizli kredi almaz yani doğal yani genellikle veya ne bileyim şöyle bir seyahate çıkmak veya aya gitmek ne bileyim uzaya da yolcuğa çıkmak vesaire gibi sebeplerden dolayı faize kredi almaz bir insan faiz vermeyi vermeyi göze aldıysa Demek ki o insanın bir ihtiyacı Vardır da o yüzden bunu veriyor. E şimdi... Zaten işin esprisi de burada. İşin esprisi de burada. İhtiyacın olduğu halde... Eğer o ihtiyacın zaruri değilse... Yani... Senin... E, hayatını veya uzuvlarını, yaşamını... Tehlikeye koy koyacak bir zaruret arz etmiyorsa... Efendim... O alanda almış olduğun kredi haramdır. Şimdiye kadar ülema bunu söyledi, söyledi, söyledi. 1400 küsür senedir söyledi. Ama bakıyorsunuz bugün, bugün profesörler e, laik müessese, dini müesseselerde eğitim görmüş, kafası laik e, planyasından geçmiş olan, bir takım yorumlarla kirlenmiş insanlar böyle Kur'an'a ters, Peygamberimizin hadislerine ters, İslam ümmetine ters, icmaya ters yorumlar, kararlar, fetvalar verebiliyorlar. Demek ki bu insanlar mutlaki olma özelliğini kaybetmiş insanlar oluyorlar. Çünkü neden? وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sana, o muttaki kullar sana indirilen iman ederler. O iyi emrin, emirlerin içini boşaltmazlar yani. Ama şu anda içi boşaltılıyorsa, o insanlar muttaki olamazlar. O insanlar, dünyadaki nimetleri tehlikeye koymamak, dünyanın nimetlerinden son derece faydalanmak, Doya doya faydalanmak, döke saça yevlirmek, deptebeli, şaşalı bir hayat sürdürebilmek için e, bu ilkeyi çiğnemek suretiyle faiz alabiliyorlar ise o insanlar muttaki olamazlar. Evet. Ona unzilmin kablik senden önce indirlene de iman ederler, o muttaki olar. O bil aakhirihum yuqinun. Ahirete gelince onlar ahiret konusunda gerçekten çok yakini bir inanca sahiptirler. Ahirete çok yakini bir inanca sahip olmak, ahiretin varlığı konusunda en ufak bir şüpheye düşmemektir. Demek ki mutlaki kulların böyle de bir özelliği var. Ne yapıyorlar? Allah'tan gelene katıksız bir şekilde iman ediyorlar. Bizden önceki ümmetlere gelenlere de inanıyorlar. Yani bizden önce... E, tabii ki o kitaplar bugün tahrif edilmiş yani Tevrat, Cebur, İncil e, bunların tahrif edilmeyen bölümlerine Kur'an'la e, paralel giden Kur'an'la aynı olan ayetlere elbette inanırız. Onda bir sakıntı yok. Bu, bu böyle olmak da mümin olmanın, muttaki olmanın özelliklerindendir değerli kardeşlerim. E, ve ahiretin varlığına da katıksız, e, şeksiz, şüphesiz inanmakta bir başka özellik. İşte ulaike ala huden rabbihim. o böyle olanlar var ya, bu muttaki kullar. Bu özellikleri taşıyan mutlaki kullar var ya, onlar Rablerinden kendilerine gösterilen bir hidayet yolu, doğru yol üzerinedirler. Onlar kurtuluş yolu üzerinedirler. O yolda devam eden, o yolda yürüyen ve sonunda kurtuluşa erecek olan insanlardır. Ve öyle muflihun, işte felaha ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece onlardır. Felaha ve kurtuluşa erecek olanlar, cehennemden azat olup cennetin e, o güzel nimetlerine kavuşacak olanlar, Allah'ın razı olmuş olduğu o onurlu, o güzel, o olgunlaşmış, kamil imana sahip olan tevhid inancına e, halil getirmeyen o insanlar kurtuluşa eren o insanlarda sadece ve sadece onlardır. Kurtuluşa eren insanları mı arıyorsunuz? İşte şu muttaki kullar ve bu, özellikleri, bu özelliklere sahip muttaki kullardır onlar. Evet değerli kardeşlerim beşinci ayet-i kerimede. Bu şekilde Bakara Suresi'nin gelecek dersimizde nasip olursa diğer ayetlerde işleyeceğiz. 49 dakikadır beraberiz. Aşağı yukarı 50 dakikadır beraberiz. Ee, allah Teala e, bu meclisimizi ihlas eylesin, kabul eylesin, mahbul eylesin. Hatalı söz söylemekten bizleri korusun. Hakkı söylemeyi, söyletmeyi. Cümlemize nasip eylesin değerli kardeşlerim, mutlaki kulların e, özelliklerine kavuşmayı bize nasip eylesin ve bu özellikleri bizlere e, bahşeylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.